Albabü Sâlis, Tefsir ve İhcamı. Evet. Masa, yani üçüncü. Evet. İki kelimeyi şahadeti yerine getirmek, yani La ilahe illallah Muhammed e Rasulullah. Bu iki şahadeti yapmak ne zaman tefsirin manesi Engeli olur. Hı. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu.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 Zannu anna man kasara man talazza biş Zannettiler ki kim la ilaha illallah şahadetini yerine getirirse ve biri de onu tekfir ederse sahuun min el-havaris o haricilerden derdi zannetler. Velese ama iş onların zannettiği gibi değildir. Aşağıda da zamanı e, faydalı şeyler vardır okuyalım onu. Oku. Bu haber de وقع في علماء Tağutların alimlerinin ve tabirlerinin içerisine düştüğü şey budur. Kullena qala ahadun tevhid. Tevhid ne zaman onlara şöyle söylese, inne fulanen kafirun lianne man faale'l ki falan kafirdir çünkü o küfür fiili işlemiş veya küfür sözü söylemiş. Hemen karşısına çıkar onu uyarır ve derler ki bu haricilerin fikridir. ila Ey hakikati talep eden kardeşim buna dikkat et. Tarihu telbise ma yusamma haddan bi murciyet bi Ma bi Orada gene bir yanlışlık var. Tarihu telbisen fa khatan tam fa bi asr Asrın murciyetinin asrın Hangi hatayla insanlara telgis yapsın iyi bakıyor. Çünkü hariciler büyük günahdan teksir edenler. Şimdi geçmiş ulemamızın, Allah hepsinden rahmet etsin, kitaplarında harici, mutezile, cehmiye, şu cehmiyenin fikridir, bu mutezilenin fikridir, bu mürciyenin, bu kerramiyenin dedikleri zaman biz hemen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 Kendini tebhide nispet eden, demokrasinin din olduğunu kabul eder ama sünnet cahili olduğu için rejimin varlığını inkar eden adamlar harici olmaya davranışlar kullanamadır. Kalkıp bizim gibi tebhide insanlara harici yahtaları vurmaları onların ayıbıdır. Çünkü asıl rejim yoktur demekle onlar haricilik yapmıştır. Başka tarihte ilk cehalet özürdür sözünü çıkartan hariciler İkametülüç yapılmadan tekfir edilmen sözünü çıkartanlar haricilerden. Asıllar mesela. Yani ulemanın hafif meselelerde de ikametülüçre şartını getirmiş. Ama asıllarda ikametülüç yapılmadan tekfir edilmeyeceğini söyleyen ilk fırka hariciler. <gülüyor> Bu kıssayı da geçmiş Fırak ve Milal kitaplarını yazan halinden nakleden. Haricilerden bir tanesi maldan, ganimetten hırsızlık yapmıştır. Daha takdim edilmeden almış Sonra diğer fariciler bu adamı kadılarına getirip bu kâfir oldu diye söylemişler. O kadı da o adama teksir edemiyor. Bazı geç, kendine göre sebeplerden dolayı etmemesi lazım. Orada diyor ki bu adam ganimetten mal çalmanın haram olduğunu bilmiyordu. O yüzden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 ee, şey olan, önemli olan meseleler fıkhalar tanıma kadın. Mesela hariciler kadınım hayızlıyken geçirdiği namazlarını kaza eder demiyorlar. Teşebbüt onların şeyi ya, içtihatta teşebbüt. Fıkhi meselelerde teşebbüt nedir onların menhecindendir. Onlar kadın demişler hayızlıyken geçirdiği bütün namazlarını kaza eder, iade eder demişler. O yüzden bu faris ismi rivayet bir hadiste kadının bir tanesi Ayşe Rabbı Allah'u gelip ya A işe kadın hayızırken geçirdiği namazlarını kaza eder mi dediğinde el haruriye sen haruri